1821, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in suyu kendi kabına boşaltması üzerine suyun bereketlenmesi, evet, peygamberle beraber seferdeydik, Hazreti Peygamber, yanınızda su var mıdır, dedi, benim yanımda bir abdest kabı vardır, onda biraz su bulunmaktadır, dedim, onu getir, dedi, o suyu Resulullah'a götürdüm, Hazreti Peygamber, gelin bu sudan alın, dedi, aldılar ve herkes abdest aldı, yine kapta bir avuç kadar bir şey kalmıştı, Hazreti Peygamber, bunu koru Ey Ebakata de, sonra bize lazım olur, dedi, tam öyle vakti güneş şiddetli bir şekilde bastırınca Hazreti Peygamber kalkıp ayakta durdu, herkes Peygamberi görebiliyordu, Ey Allah'ın Resulü, biz susuzluktan helak oluyoruz, boyunlarımız koptu, dediler, Hazreti Peygamber, sizin için helak yoktur, dedikten sonra, Ey Ebakata de, o abdest kabını getir, dedi, ben getirdim, iplerini çözmemi emretti, çözdüm, Hazreti Peygamber suyu kendi kabına boşalttı, sonra halka, gelin için, dedi, halk üşüştüler, Hazreti Peygamber, sabırlı olun, hepinize yeter, dedi, gerçekten de Hazreti Peygamber ve ben hariç herkes içti, Hazreti Peygamber bana, ee e, bakata de, iç, dedi, ben de, sen iç ya Rasulallah, dedim, Hazreti Peygamber, su dağıtan en son içer, dedi, bunun üzerine ben suyu içtikten sonra Hazreti Peygamber de içti, abdest kabında da hemen hemen daha önceki miktar kadar bir su da artmıştı, sahabiler o gün 300 kişiydi.